Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Merhaba, iyi haftalar. Ben programcınız Çelenk. Bugün çok değerli bir konuğum var Halil Altındere. Halil hoş geldin. Merhaba Çelenk. Teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Hem çok fazla projem var. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Hem yeni baba oldun. O yüzden buradan seni ve Azra Tüzünoğlu'nu da tebrik edelim. Teşekkürler. Bir yeğenimiz aramıza katıldı. Dolayısıyla vakit ayırdığın için teşekkür ederim. E, hariçten sanat ya da güncel sanat genel anlamda takipçileri çok iyi biliyorlar ki bu yılın gündem konusu sanat çevreleri Venedik Biennale 58. düzenleniyor 120 yıldır küresel sanat diskuruna yön veren bir etkinlik ve Türkiye'den uluslararası sergiye davet edilen tek sanatçı Halil Altındere. E, küratör Ralph Rugoff'un e, tercihiyle bu sene davet edilen uluslararası sergiye küratör tarafından davet edilen tüm sanatçılar e, Biennial'in iki ana mekanında birden yani hem Jardini'de hem Arsenale'de evet. mevcut ya da Biennial'e özel yeni hazırladıkları işlerle katılıyorlar. Dolayısıyla Halil Altındere'nin de Biennial'in iki ayrı mekanında hem Jardini'de Space Refugee Hem e, Arsenale'nin sonunda arsenalle de The Neverland adlı yeni bir yapıtıyla katılımı söz konusu. E, ayrıca pek çok yani bütün BNL sanatçıların davet edilmediği sadece BNL'e katılan 6 sanatçıya Ralph'ın özel bir davet götürerek sipariş ettiği bir poster tasarımı da söz konusu. Alternatif bienaller için posterler. İşte o altı sanatçıdan biri de Halil. Bütün bunları konuşacağız ve de e, konuşmaya başlarken de şöyle bir yerden girmek istiyorum. Halil senin hem e, sanatçı hem küratör, editör, yazar olarak çok e, boyutlu güncel sanat alanında pratiklerin var. 90'lı yıllardan beri bunu devam ettiriyorsun. 2000'li yıllardan itibaren güncel sanat sahnemizin önemli aktörlerinden birisin. Artist yayınlarıyla da, Sanat Proteinle de küratör ara çalışmalarınla da ve de e, son dönemde son 10 20 yılda hatta uluslararası pek çok sergide, koleksiyonda, işte Documenta gibi dünyanın en önemli sanat etkinliklerinde yapıtlarına rastlıyoruz. Pompidou Koleksiyonu, Fransa'da Toulouse'daki Le Laboratoire, işte Fraktlar yine e, Amerika'da MoMA gibi pek çok değerli koleksiyonda da yapıtlarım var. Hatta geçtiğimiz yıl Londra'daki Art Night'ta da Oranın önemli bir festivalinde de yapıtların yer almıştı. Ee, bütün bu pratiğin içinde de Ralph Rugoff'la yolların kesişti. Art Night'a getirmek istiyorum evet. sözü. Oradan da İstanbul'da da bir ayağını görme fırsatı bulduğumuz Space Refugee'ye geleceğim. Evet. Çünkü bu süreç içinde farklı versiyonları yapılan, gelişmeye devam eden, dönüşüme uğrayan bir seri. ...uzay mültecisi olarak Türk, Türkçeleştirebiliriz. Ve e, İstanbul-Biyeneli paralelinde Sadık Başa Konağı'nda da bir bölümünü daha önce görmüştük. Şarja-Biyeneli kapsamında, Mart buluşmaları e, kapsamında da karşımıza çıkmıştı. Dünyanın pek çok yerinde farklı e, bölümleri, farklı etapları, diyeyim, farklı süreçleri sergilenmişti. Ama senin rafla... İlişkini, işbirliğini, birliğini, BNR en sıkılaştırdığın, derinleştirdiğin Venedik BNR öncesi bölüm Art Night'tı. Ve Space Refuge orada ses getirmişti. Nasıl bir çalışmaydı ve rafla diyaloğunuz nasıl gelişti? Oradan başlayalım. Çünkü Venedik BNR'inde de aynı işi görüyoruz. Çok sağol Çelen. Öyle, öyle güzel özetleyin diyecek bir şey kalmadı. Aya estağfurullah. 2016 yılında Berlin'in MBK'da bir sergim olmuştu. Büyük kapsamlı bir solo sergi. ...o çerçevede uzay mültecisi, Space Refugee diye bir proje yapmıştım. Ee, daha sonrasında New York'a gitmişti. Ee, ardından da... E, ...bu Toulouse'a gitmişti hı Fransa'da. Hı. Sonrasında da geçen sene... ...bu Hayward Gallery'in direktörü... ...Ralph Rugof ekibi Art Knight'ı düzenlerken... E, ...oradaki Art Night e, ...bir güzergah yürüme yolu üzerinde bir bazı binaları seçip her sene bir yana yapıyorlar. Orada da dünyanın en eski uzay araştırma e, merkezlerinden birisi var. British Interplanet Society. E, Raflar o binayı görünce Halil'in işte Space Refugees'ini sergilesek diye böyle bir şey aklına gelmiş. Sonra beni aradılar. E, benim için de enteresan bir deneyimdi. Çünkü hep böyle sanat kurumlarında ya da alternatif mekanlarda yapmıştım ama gerçek uzay malzemelerinin ya da uzayda kullanılmış araçların olduğu bir binada doğrudan sergi olmamıştı. Evet, St. Petersburg'da bir roket müzesinde sergi olmuştu ama hani bu daha sivil şeylerle birlikte çok yoktu o yüzden de heyecan verici bir şeydi. Londra Londra'ya bir kaç seyahat düzenledik ve küratör açık kart verdi bana. Hani hem bu kurumun içerisindeki arşivi hem de Space Force'daki 22 parçalık işlerden istediğin gibi kullanabilirsin. Ee, biz de o oranın işte yaklaşık 100 yıllık e, arşivini işte 60'larda, e, 70'lerde ve 80'lerde e, gerçekten uzayda kullanılmış bazı parçalar, yazışmalar e, ve aletler vardı. Onları da kullandık ve şöyle bir tesadüf de olmuştu. E, Muhammed Ahmet Faris'in 1987'de giderken ki e, o seyahati de onların deriksinde. E, ...haber olmuştu. O Öyle da enteresan mi? arşivde çalışırken... ...çıkmıştı. Onun da hatta işimi parçası haline getirdi. Kimdir Muhammed Ahmet Faris... ...bilmeyenler için? E, Muhammed Ahmet Faris... E, ...2011'de Suriye İç Savaşı çıktığında... E, ...anti-Esad... karşıtı olduğu için... E, ...ve orduda bir pilot olduğundan... halkın bombalanması istemiş... ...bir pilot olarak. Bu da... E, ...bunu reddedip... An, e, ...daha e, özgürlükçü ve... ...anti-Esad... E, E, hareketin yanında bunlar O yüzden de dışlanıyor ve yağmalanıyor evi. O da e, ailesiyle beraber e, Antep'ten kilisi üzerinden şey yapıyor. Türkiye'ye itica ediyor uh -huh. 2012 yılında. E, Faris Türkiye e, itica ettikten sonra dönem dönem e, gazetelere haberi oluyordu. Bir astronotun Türkiye'ye geldiğine ilişkin. Hep e, okudum ve kenara not aldım bir isimdi. Ta ki işte bu e, Türkiye ve e, Almanya arasındaki mülteci İlerle ilgili bir anlaşma yaptığında Merkel ve reis tarafından. İşte mültecilerin Türkiye'de tutulması ile ilgili zaten 3,5-4 milyon insan vardı. Ama Avrupa gidecek herkesin burada tutulmasına yeteneşkin. Ve insan hakları ve hukukla ilgili bir sürü mültecilerin hakları olmalara rağmen Akdeniz de kapanmıştı. Ve doğal şekilde bizde hiçbir yerleri yoktu. Tam da bu zamanda Muhammed Faris'in verdiği röportajlar çok ilgimi çekmişti. Ve... Kendisiyle tanışıp yaklaşık bir yıl kadar kendisini takip edip işte konuştuk falan. Ee, bir proje çıkmıştı. Ee, şey eee dünyada hiç kimse mültecileri istemiyorsa onları Mars'a mı yollayalım? Evet, bu, diye provokatif bir de bir soru gündeme getiriyorsun tabii. Bu, evet serginin sorusu da bu doğrultuda e, insanlar mülteciler gerçekten uzaya gidebilir mi? E, işte NASA ile işbirliği yaptık. E, uzay hukukçuları işte e, uzay uzay tarımı ile ilgili kişiler e, mimarlarla çalıştık. İşte uzayda nasıl bir barınma olası olabilir? E, Mars Refuge konu tasarımı gerçekleştik. Mesela otoban tasarımının desteğiyle. E, o döneminde Muhammed Fars'ın uzaya gittiği, Mir uzay istasyonuna gittiği e, ki o kıyafetleri e, yeniden üretildi burada. Aslına, sadık kanunlara. Ve dünyada ilk defa bir astronotun yani bronz Ya da e, mermer değil de hiperalistik bir silikon heykeli yapılıyor o da Muhammed Farisi. Hı hı. E, o Art Night'ta gösterildi. E, sonra Venedik Biennial'indeki Jardini de uluslararası sergide şimdi yeni bir versiyonu var. Yeni e, parçalar da hı. eklemişsin öyle hı. söyleyeyim. Eklediğin neler var? Hı. Bir plaket hatırlıyorum mesela orada. Gördüm. Her seferinde aslında Sevgi Gezi'nde e, yeni parçalarla gelişiyor ve hı hı. değişiyor bazen işte VR var. Bu virtual dediğimiz şey 3 boyutlu. Sadıkpaşa Konağı'nda evet. vardı mesela. O heykel giriyor Bu sefer de 1972'de uzaya yollanmış e, uzaylılara mesaj olması için insanları tanıtan bir levha yapmıştım Onu yeniden yorumlayıp e, onlar insan eee insanlığın nedir sorusunu e, ve onun cevabını sormuşlardı, söylemişlerdi. Bize günümüzde insanlar ne durumda ile ilgili bir plaka yapmışlar. Onu da yine NASA'ya yazdık Gerçekten uzaya yollanması ile ilgili çalışmalar başlattık. Venedik'te o var. Hı hı. Bir de bunları anlatma nedenim bu Art Night'da çalışırken Rafle kendisi Venedik beğenilerini hazırlıyordu. O sırada da ben bir haber okumuştum. İşte bir önceki olimpiyatlarda en çok fazla böyle altın madalya kazanan <gülüyor> gruplardan birisi de şey mülteci yani refüjiler takımı. Evet evet, bu da enteresan bir şey. Dünyada vatandaşsız, vatansız olan birilerinin e, bu kadar materyayı kazanmış olması ilgimi çekmişti ve küratöre şey ya yani Bunu sanatta da çünkü biliyorsunuz Venedik Biennale'de bir tür böyle olimpi, dünya olimpiyatı şeyleri gibi. E, Bunun Biennale'de de böyle bir şey olabilir mi diye sordum. Da, hmm, heyecanlanıp etkilenmişti. Neden olmasın diye soru sormuştu. Sonra şey Ve olaylar Macere gelişti. O tamam o zaman ufak bir arayla ben biraz ben işin tarihçisinden de bahsedeyim. Gerizgah söyledim. 58. Si düzenleniyor Venedik Biyeneli'nin. 120 yıldır sanat tarihine yani en azından küresel sanat tarihine e, yön verme iddiasında o ölçekte bir uluslararası sergiden bahsediyoruz. Ve ülkeler tıpkı e, konsolosluk açar gibi kendi ülkelerinin pavyonlarını oraya inşa etmeye başlıyorlar. Hemen 20. yüzyılın başında 1907 itibariyle ilk Belçika Jardini'de pavyonunu inşa ediyor. Yani konsolosluk gibi dememin sebebi kendi ülkelerinin ulusal mimarisi ya da nasıl kendi ülkelerini temsil etmek istiyorlarsa mimari olarak kendi sergi alanlarını bile o tasarımla ortaya koyuyorlar. Ve her yıl... Her yıl diyorum çünkü artık bir süredir hayatımızda mimarlık BNL'i de var 80'li yılların sonundan itibaren. Her yıl mimarlık ya da sanat projeleriyle kendi o minik konsolosluklarında, kendi minik Venedik BNL'i içindeki ülkelerinde, topraklarında kendi ulusal sanatlarını temsil edecek iddiada e, kişisel ya da grup Sergiler e, yapıyorlar Türkiye'nin de bildiğiniz üzere Arsenale'de İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından e, koordine edilen uzun süreli bir e, pavyonu var İnce Eviner bu yıl orada sanat sergisinde dolayısıyla bu çok önemli o yüzden olimpiyat e, modeli e, yani olimpiyata benzerliğini düşünmen çok doğal çünkü uluslararası bir sergi var evet senin davet edildiğin Ralph Rugolf küratörlüğünde ama her ülke eğer Bulabildiyse zamanda Jardini de kendi pavyonunu zaten inşa etmiş özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında bulamadıysa son yıllarda Arsenale'de yeni yeni böyle yıldızları kesip e, ayı kesip yıldız yapar gibi küçük küçük pavyon alanları tekrar e, satışa kiralanmaya sunuldu. Türkiye gibi pek çok ülke orada pavyon edindi onu da yapamadılarsa kentin farklı yerlerinde mekan satın alarak kiralayarak şu anda hali hazırda 90.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Ülkeye davet edilmişti. 89'luk katılmış. Bir de senin Neverland'in var. Hı. Hı. Ee, şimdi zaten ona geliyoruz. 90 farklı ülke kendi pavyonu yani kendi ulusal... Temsilini Venedik Bienali çerçevesinde hayata geçiriyor. Ve ne olursa olsun uluslararası sergi kadar, en az onun kadar hatta ondan daha fazla Biyeneli'nin alameti farikası, Biyeneli'nin en önemli takip edilen noktası bu ulusal temsil meselesi. Yani Fransa pavyonu bu sene ne yaptı? Amerikan pavyonun önünde kuyruklar oluştu. İngiliz pavyonu bu sene pek de galiba ilgi göstermemiş. Hep böyle bir takım e, tartışmalar ülkeler üzerinden gidiyor. Halbuki günümüzde işte küreselleşmeden bahsedeceğiz. Ee, yine göç, mültecilik, vatansızlık, yerinden edilme sınırlar meselesini bu kadar yoğun bir şekilde konuştuğumuz, ne bileyim sınırların kalktığını, hareketliliği tartıştığımız bir alanda sanat gibi bu kadar yenilikçi, öncü bir e, disiplin içinden üstelik hala ülkeleri gösteriyoruz. Hala yeni ilk defa katılan Gana gibi, Madagaskar gibi ülkeler var. Eski koloni koloni olmuş ülkeler diyeyim. Onlar da yeni yeni ancak pavyon edinebiliyorlar. Bu sene en çok tartışılanlardan biri Gana pavyonuydu örneğin. E, bütün bu meseleler içinde sen de tam da bunu e, tartışan bir var olmayan ülke yaratıyorsun. Neverland. Evet. E, ve de tam da olimpiyattaki bu e, mülteci takımı sana ilham kaynağı oluyor. Ve BNL'in en önemli e, ana akım konularından biri de zaten bu göç sınırlar meselesiydi. Onu da çok doğru bir yerden tartışıyor diye düşünüyorum. E, nedir bu Neverland? Nasıl bir pavyon tasarladın sen? Aslında çıkış noktası e, e, olimpiyatlar olsa dahi olimpiyatlarda bir mekan hı hı. duygusu yok. Daha çok temsille ilgili ama o e, temsil... Sanatıki temsil 90'larda küreselleşmeyle beraber aslında yok olan bir şey ve çokça aslında eleştirilen bir şeydi. E son yıllarda e, ana sergiden çok e, ülkelerin bir expo gibi evet, gibi evet. ülkelerin ön plan çıkarıp yatırım yaptıkları büyük gösteriler yapıyorlar ama o biraz daha moda ve bu kendi günah çıkarma şeyleri gibi. Yani aslında e, temsil edilmenin ne kadar saçma olduğu bir dönemde çünkü... E, Kullandığımız teknolojik aletlerden giysilerimize, yediğimiz şeylerden uluslararası seyahat, alışkanlıklar, <gülüyor> <düzenklerimize> <gülüyor> kadar. Yani sınırların bir dönemde sadece askeri ve coğrafik olarak aslında sanatta çoktandır olmayacak bir dönemde. Halen bir ülkeyi temsil edilme fikri aslında bayat ve eski bir şey. Çünkü 120 önceki bir şey. 1950'lerde kurulan Sao Paulo Bienali e de öyleydi. Mesela bunun anlamsızlığını ve ne kadar saçma olduğunu Hı -hı. görüp bıraktılar. bıraktılar. Ee, ama onların iç... bırakması 90'lı evet. yılların sonu evet. buldu. İstanbul Bienali de öyle kurulmuş. Hı -hı. Mesela hem vasıfa kadar şeydi hem ülke pavilon hem uluslararası. İnsanlar bunun gereksiz olduğunu gördü ve bıraktılar ama eee Venedik Bienali bir Expo bir e, şey mantığıyla yürüdüğü için bu show dünyası üzerinden gidiyor. Doğasıyla sanat dünyası da aslında bir tür kendinden olmayan yani başka coğrafyadan insanları konuk edip diaspora sanışlarını göstererek böyle bir tür günah çıkarma Şeyleri oluyor e, o yüzden de aslında e, bu iş iki türlü şey var ya bir tanesi gerçekten çıkış fikri olarak e, te, dünyada temsil edilmeyenlerdi çünkü 185 ülke var, var ortamı görüyoruz <gülüyor> sadece bunun 85 ya 90 temsil ediyorsa diğer 100 ülke nerede peki Onunla ilgili bir şey diğeri de Aslında bir temsil var ama içi boş bir temsil. Dolayısıyla zaten çoktandır özellikle bu yeryüzü 1989-yeryüzü sihirbazları sergisiyle Pompidou şeyle beraber hı hı. Batı sanatının ya yani sanat merkezlerinin kırılıp ve aslında en lokal bir dünyanın bir ülkesindeki bir köyde yerden bile uluslararası bir sanatın Tabii. şey olabileceği varken günümüzde bunun anlamsızlığıyla ilgili bir şey. Bir de her iki senede bir Türkiye'de ve diğer ülkelerde şey saçmalı oluyor İşte ben niye katıldım ya da bu niye yok niye bu küratör niye bu yok da olsa böyle lokal bir jüri tarafından lokal bir sanatçının katılımıyla e, sanki dünyanın en büyük şeyiymiş gibi de saçma, lokal tartışmalar da oluyor. Çok büyük anlamlar yükleniyor yani evet, sanki o ülkenin o kadar, sanatını e, o ülke pavyonu bütünlüklü olarak temsil e, etmek zorundaymış ben, bir sorumlulukta. E, E, kariyerin başından beri aslında bu temsille ilgili e, her türlü yani din, coğrafya, din, etnik kimlikle ilgili her türlü e, temsile karşıydım. Ve bir, bir dönem 2000'lerin başında sanatçı arkadaşlarımızla, yazar ve kuratörle böyle bu tür temsille ilgili her şeyi rededeceğimize ilişkin, hatta <gülüyor> toplantılar ve metinler yayınlamamıza rağmen o ne yazık ki iş şeye gelince daha kariyerle ilgili şeyler, insanlar fikirleri ve ne söylediğini unutup, Şey e tabii bahsettiğin dönemler sanırım hani Türkiye sanatı sergilerinin yapılmaya evet. çalıştığı Türkiye yaptık. güncel sanatı evet, sergileri böyle evet. nükle tek bir sergiyle Bütün bir ulusun, bütün bir coğrafyanın Sanatını temsil etme iddiasını Bu redleri ağlarla tabii insanlar artık gelirken Ne isteyeceklerini biliyor Eskiden Hı. hazır listelerle, reçetlere gelirken Şimdi en azından daha bireylerle Ve bilgin e, fikirler çerçevesine gelebiliyorlar Bu da hani bir savaşımın <gülüyor> sonucu e, Bir diğer önemli nokta e, Sadece temsil edilme değil Aynı zamanda da aslında temsilin e, gereksizliği ilgiliydi. E, bir de Türkiye'deki Venedik katılımı aslında yeni değil. Bu son dönemlerde Venedik birer birer tarsılı için tarihesi ilgili metinler de var. 1950'lerde falan e, hı hı hı. Işte Cemal Torlular falan nurlar bireyler katılıyorlar ama daha çok onlar böyle devletin, bir devletin. Evet devletin işte böyle görev olarak verdiği hı hı. gittiği şey. İşte Beren Madra'nın e, geç 90'larda bireysel şeyler paralel etkinlikler var oluyor. İşte Türkiye pavyonu kiralamasıyla beraber bir Türkiye pavyonu var ama aslında şey özel sektörün desteğiyle olan bir şey. Hı hı. Bir sadece ismen bir şey var. Dolayısıyla benim için de temsilin kendisine sorumlu bir şey. Hani benim için hiçbir şey yapmıyorum ama tam tersi destek olacağına köstek olmuş bir ülkeyi neden temsil edeyim ki zaten. Bu bir anlamda da aslında <gülüyor> bu projeyle o temsil şeyini de. Aferin, Peki şeye girmek istiyorum yani işi görmeyenler çok iyi bilmeyenler için radyoda anlatabildiğimiz kadarıyla hiçbir zaman görmenin, deneyimlemenin yerini tutmayacaktır elbette ama hakikaten üstünde Neverland yazıyor. Yani var olmayan ülke. Diğer ülke pavyonlarında da Jardini'de falan biliyoruz ki üstünde kendi ana dillerinde işte Deutschland, işte Great Britain falan, France diye yazıyor. Burada da Neverland yazıyor. Yani var olmayan ülkeye yok yer nasıl Türkçeleştireceksek artık. Bu arada bu temsil sadece hani Türkiye katılımıyla ilgili değil diğer bütün ülkelerin katılımıyla ilgili genel bir Tabii tabii bu bir bu şey temsil edilmeyenler, sen evet. şeyden basıyorsun. Marjinaller, istenmeyenler, yersiz yursuzlar, Hı. mülteciler, göçmenler, azınlıklar. E, dolayısıyla temsil edilmeyenler, edilmek istemeyenler, edilemeyenler bir falan. diğer aslında temsil edilen ülkeler de. Tabii, <gülüyor> tabii hepsini kapsayan bir yan var. Ve dışarıdan böyle oldukça şık bir mimari görüyoruz. Arsenale'nin sonunda Hı. bu Çin pavyonunu vesaire geçtikten Hı. sonra diyeyim. E, bir şekilde arsenal ile Jardini arasında eklemlenmiş, parazit gibi ya da uzaydan düşmüş gibi orada eskiden olmayan yeni bir pavyon var. Cephesi hakikaten o 20. yüzyılın başında, 20. yüzyılın ilk yarısında o ülkeler kendileri inşa ettirdi. Kendi ulusal star mimarlarına vesaire dedim ya kendi ulusal mimarlarını de temsil edecek şekilde. Bu da böyle hani bir şeyi de var, böyle bir... Klasik bir tarzı da var, Paladion stilinde. Hı -hı. E, dolayısıyla gerçek sanki klasik bir pavlonmuş gibi bir izlenim geliyor. O bir noktaya değin. Evet. Ha. Biz şey bu teklif geldikten sonra pek bunun mimarisine olacak tabi önemli bir konduydu. E, bu tabanlı olum mimarına başvurmuştum Hı -hı. işte Melkan ve Muratla konuştuğumuzda böyle bir pavlon yapmak istediğimi ve bu pavlonun e, ötekilerle ilgili bir şey olduğu için hani e, diğerlerinden yani tırnak içerisinde batılılardan daha şey olmaması gerekiyor daha aşırıda kalmaması gerekiyor ama fazla da şaşalı onlardan yüksek olduğu opsiği hepsini ortalaması gerek istedim ne istedim biliyordum onlarla beraber onun sağ olsun da bir mimar görevlendirdiler David Papo o da sanat ve mimarlık okumuş hı hı. E, Viyana'da e, İşte 3 ay yazın konuştuk ve bütün bu 89 e, pavilionun ortalama şeyini aldık araştırmalar yaptık pavilionlar ne zaman yapıldı ne tür tarzda yapıldı ve bunların bir ortalamasını alıp Neverland aslında hepsinin bir karması gibi oldu falan. Şey olarak da ölçek olarak da ebat yani boyutlar ölçek, olarak evet. da sanırım değil mi? Ona evet. dikkat ediyoruz. Onların diğer özellikle de gördüğümüz evet. çünkü onlar o dönem inşa ediliyor evet. aynı konsolosluk arazileri gibi. E, onların ölçekleri 7 metreye 10 metre evet. yani oldukça iddialı evet. bir boyut. Bu Jardini'ye baktığında çelenk mesela kolonyalist ülkeler 19. yüzyıla bakıyorsun Britanya en yüksek, en şaşalısı işte. Mesela Almanya daha mütevazı kalmış çünkü evet. kolonyalist geçmiş yok tabii, daha tabii. mütevazı kalmış. Şimdi i̇şte sen şey Nordiklere geliyorsun. Nordikler daha iyi, hayvan daha minimal. Amerika'ya gidiyorsun. E, Önde küçük ama gitti aslında arkasında büyük bir, bir şiş var. <gülüyor> Tipik Amerika'ya. E, yani. Şey defan var. O yüzden de biz bunu hepsinin ortalamasını alıp böyle bir şey yaptık. 10 metre, 7 metre ölçüde. Peki hemen sorayım. Neverland'de tamam. ne var? Yani bu paviyonda bu sene Neverland paviyonunu kim temsil ediyor? Ya yani Neverland işte dediğim gibi aslında bütün bu temsil etme, etme ve edilmenin kendisini E, ...bir forma dönüştürüyor. Hı hı. O hem mimari kullanarak hem de... ...hem Ciğerdin ve Arslan'daki diğer ülke... ...oradaki katılım, temsil meselesini ...kendisini bir esere dönüşüyor. Hı hı. Hı hı. Yani arkasında bir şey yok. O, o Onu senden bekliyorum. Evet, yani... yani dışarıdan böyle ne olursa olsun... ...böyle cazip, ihtişamlı diyebileceğim... ...bir, bir fasat var. Evet. Arslan'da yürürken ön cephede özellikle ona göre... ...o aksijen. Yürüyüş aksından gittiğimizde... ...büyük şaşalı bir binaymış gibi. Ama önüne geçtiğinde aslında bir film... E, Plato's'unaki şey gibi, fasat gibi, dekor gibi yani, dekor değil, değil mi? Dekor. O da şey, bütün bu temsil ve e, bu tarçılan şeylerin altının boşluğu, yani arkasının boşluğu gibi. Harika. Peki e, senle daha önceki konuşmalarımızdan da biliyorum. Mesela Elvis Presley'nin e, "Graceland"ı, e, Michael Jackson'ın e, e, Jackson e. aynı isimli "Neverland"ı. E işte Peter Pan'daki var olmayan evet. ülke. Bütün bunlara tabii bunları biliyorsun. Bunlara evet. referanslar evet. taşıyan yanları da var. Evet. Bunlar hakkında neler söylemek istersin? Michael Jackson daha çok bireysel tarihiyle ilgili. Yaşanmamış bir çocukluğu rüyasıyla evet. ilgili. Elvis Presley işte 1950'lerin bu rock and roll şey star sanatçılığının şeyi böyle ilk örnek erken örneği olması onun şeyine uygun bir malikane yaptırması anlamında şey. Banskin'inki de Bir Disneyland mantığında işte bu kültür endüstrisi, hı hı. sanat ve şey tartıştığı şeyler var ama bizimki daha çok bu Venedik Venedik'deki temsil durumuyla doğrudan ilişkili olduğu için ve mimari temsil edilme. Hı hı. O yüzden biraz daha şey içinde yani nerede yapıldı, için yapıldı ve neyle ilgili olduğuyla da ilgili çok o yüzden de şey. Kontekste ayrı evet, tabii context, ki. Kontekste bambaşka. Ve Onlar de... daha bir kendileriyle ilgili şey yapmışlar biz dünyayla ilgili eee kendi genel... dünyalarıyla ilgili bir o şey yapıyorum. O kendi yapmıştı. dünyası biz genel dünya çünkü 120 yıllık bir tarihi e, sorgulayan bir şey iş aslında. Senin kendi sanat pratiğin içine de bu land artık onu Hı -hı. ülke mi diyeyim toprak mı diyeyim yani kendi dünyası mı diyeyim onun yeri var. Yani bakıyoruz işlerine Wonderland var. Hani İstanbul Bienal'inden bildiğimiz ve Hı -hı. çok önemli önemliğimizde koleksiyonlara girmiş bir yapıt. Um, homeland Homeland var. No uh, land. land of the Missing, No Man's Land falan bütün land bunlar. Land of the Missing 1998 Hı -hı. evet. E, bir de No Man's Land diye Kapadok Hı -hı. yaptığım bir iş vardı. Yine A, doğru, uzay, evet, evet. Bir astronot at üzerinde Kapadokya'da falan. Hı -hı. Dolayısıyla bu Land, yani kendi ülke, dünya, kendi ülkenin, dünyanın, toprağını yaratma meselesi şey olarak da sende var. yani Hem somut olarak var, Hı -hı. ülke, sınırlar, bütün bunlarla, Hı -hı. temsil meseleleriyle ilgileniyorsun. Hem de küçük küçük o dünyayı, temsili, ülke, kendi ülkenin sınırlarını çiziyorsun belki Hı -hı. onlar için. Bir de son 20 yıldır aslında savaşını verdiğimiz bu şey... ...bazen yeri kendine çok önemli sevgileri reddettiğimiz... ...işte küratörlere kavga ettiğimiz... <gülüyor> ...bazı şeylerin aslında vücut bulmuş hali aynı zamanda. E, bir de şunu da belirtmek gerekir. Evet, e, 120 yıllık bir... bir işte ...50'lerden beri dönem dönem Türkiye katılmış ama... ...hep böyle sanatçıların eski işleri arada kalmış. E, yeni prodüksiyon hiç yapılmamış. Hı hı. Bir eser şey yapılmamış Türkiye'den. O yüzden de e, Ralph'ın e, bu projeye inanıp böyle büyük... BNL en büyük 23 yani projesinden birisi olması açısından da aslında bir ilk Türkiye'deki. Tabii özel yeri. projeler kapsamında evet. ayrı evet. bir yere de konumlanıyor. Evet. Hem uluslararası Hı. serginin bir parçası hem de özel projeler içinde evet. yer alıyor. Son olarak tabii Girizgah'ta söyledim. Aynı zamanda BNL'e davet edilen sanatçılar e, arasından altısı ...alternatif Biennale'ler için posterler tasarladı. Üçüncü projeler. Evet. Bunlardan biri de sende sadece altı tasarım vardı orada. Hı. Seninki First Intergalactic Art Biennial... ...yani ilk Hı. galaksiler arası sanat Biennale'nin posteri... ...2079 yılının posterini şimdiden tasarlamış durumdasın. Hı. O zaman yine 90 pavilion var ama 90 tane de koloni katılıyormuş. Evet. Dünyadan da e, ücretsiz servislerle evet, evet. ulaşılabiliyor. Nedir bu? Nasıl tasarladın? Hı. Biz Ralph'le işte bu Art Naitan gelen bir, e, bir ilişkimiz var ve bir şekilde bir karşılıklı bir inanç. E, bu Ralph'in bu proje aklına gelince işte bu altı kişinin biri olarak beni çağırmıştı. E, şey demiş ki, ya, Venedik bineliği ile ilgili bugünü geçmiş ya da gelecekle ilgili olabilir. Hem yani bir sen olsan nasıl bir bineliği tasarlardım? Sorusunu sormuş. Biraz da ben aslında Space Invicto'ya de referanslı olsun Tabii. diye. Bir de daha önce Journey to Mars diye bir iş yapmıştım. Hı hı. Yani uzaydaki bir falan. Hı hı. Ee, böyle ile gelecekle ilgili. Daha içinde işte SpaceX'in Uber'in de olduğu gelecek dünyasında sanat dünyası nasıl olacak? Aslında orada da yine koloniler var. İşte ülkeler değil de koloniler var. Yine orada da dışlanmış insanlar var. İşte Uber'le ya da SpaceX'le daha bireysel şey galaksiler arası seyahat ve insan kaçakçılığına <gülüyor> <gibi> devam ediyorlar <gülüyor> bu posteri görmek için bienal kataloğuna bakabileceğiniz gibi internetten de bilgi edinebilirsiniz evet. aynı zamanda jardini de bienal'in bir tür info info teki ve kitapçısı olan evet, girişteki pabilyonda da e, sergileniyor evet. Halil çok teşekkür ederim sana biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş durumdayız Halil Altındere ile birlikteydim bugün Venedik bienali uluslararası sergisine katılımı evet. hakkında Konuştuk. Ben programcınız Çelenk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere demeden önce şunu da ilk defa buradan duyurmak istiyoruz Halil'le. Bu yıl da Biyenal dönemi yeni projelerine odaklanıyor Halil. Yapı Kredi'nin Galatasaray'daki mekanında hem bir monografik sergisi hem de Yapı Kredi Yayıncılık'la hazırlanan bir yayına odaklanıyorsun. Bunu da Biyenal dönemi heyecanla bekliyoruz Halil. Tekrar seni konuk ederiz umarım. Çelenk, sağ ol Allah Teala için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Harici Den Sanat. Gezegenden kultur, Sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, runt <mč> <mč> <mč> <mč> <mč>